İsterseniz tek tek soruları okuyalım. Yani tek tek okuyayım ben. Vatandaşlar. Evet, evet, evet. ilk sorumuz. Hı. Sizce Osmanlı Devleti'nin ayrı Müslüm vatandaşların askerlik ve devlet kadrolarında olmamaları ticari hayatta etkin olmalarında rol oynamış mıdır? Oynamıştır. Zaten ben bunu bir iki yerde de yazdım. Dedim ki bir taraftan Osmanlı Devleti kapitalistler gibi ayrımcılar tanı, tanı tanıdı. Bir taraftan da bir millet milleti dine din, dine göre ayrımı ve ayrımcı gene orada da bir sürü ayrımcılar çok sosyal adaletli bir bir, bir e, politika yürütemedi yani yani bir, tam ben Arslı neydi tanşıyamadın tam bir entegrasyon kuracak entegrasyon kurulu Kurulabilseydi bir Amerika gibi, bir Osmanlı olurdun. Dinimini, imanı e, şeyleri, hakları hepsinin de aynı olması gerekiyor Onlar da askerlik yapmalı lazımdı. O birlere de ticarete de e, girmeleri lazımdı yani. Bu vardı ama tabii diyeceksin o dönemin şeyleri şartlandı. Goya. Ama bugünkü görüşle e, böyle diyeceksin. Levanten sözcüğünde bir dışlama veya haki görme Bir Levanten sözcüğünde yani. çok e, e, tabi Levanten olma esprisi bence olumlu bir espri. Nedir Levanten? Birkaç nesil Türkiye'de yerleşmiş Osmanlı'ya karşı herhangi bir yönyargısı yok e, toprağını sevmiş otur, oturan, biri, oturan birisi ve ticaretle ilgilenen ancak bunu Birkaç Avrupalı gezgin geliyor. Çok küçük bir müddet içinde bunu anlamaya çalışıyor. Anlayamıyor. Çünkü ne Türktür ne Avrupalıdır. Yani ne Osmanlı bu ikisinin arasında bir, bir kimlik ve bir kompleks bence yaratıyor. Çünkü 4-5 insan konuşuyor. Halbuki ne bileyim ben bir e, İtalyan küçük kasabadan gelen e, bir diyalekt konuşuyor. Yani. Bir fark. Onun için şey değil bu espri iyi tabii her e, soydan iyi insanlar var şey insanlar var ama levantlı diye şey, herhangi bir kötü bir kayıt da görü, görülmedi halbuki dışarıdan gelenlerde de bazı skandallar yaratıldı ekonomi skandal şeyi var ya unuttum şimdi sen e, görmüşsündür bir iki skandal var şey, demiryollarında barok, karş, kandalı var, bilgis kanalı var. Ne vardı yani? Herhangi bir şey görünmedi. Doğru söylemek lazım. Ancak e, diyorlar ki pek fazla e, kültüre, sanata, şey ticarette daha çok meyilliydi. Ve ulusal bir kültür olmamanın, yani her cemaatin kendi kültürle yaşadığı da e, tabii bir eksiklik yaratıyordu. Peki üçüncü sorum Osmanlı devletinin gayri vatandaşlara bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi Osmanlı devleti, Osmanlı devleti bizim bir sürü tarih kitabını e, atmakla başlanırsa ve arşivlere girilirse, somut olaylarla incelenirse bence olumlu görünüyor. Yani, bence yani... olumlu, sak, sakollarıydı. Evet. Özellikle Rumları. benim bir, bir zaman kadar yani onlar. 22'ye şey kadar Sakolları 22 iyiydi Ermenilerdi daha çok daha çok Ermeni iyi Çok iyi, iyi yerlere geldi Ey bu, bu Denilen doğru bir şey var Dıştan kışkırtma pek yanlış Bir şey değil ama o zamanlarında Şey fakat Çok uzun bir zaman için Osmanlı'nın ticaretini Diş politikasını yürüten Başarılı insanlar Yani Osmanlı'nın adaletli davrandığını Düşünüyorsunuz bu konuda Vallahi Osmanlı Devleti adalet şey bir şey yani sistem, sistem ben biraz evvel dedim ki çok adaleti getirme imkanı yoktu o sistemde. Yani bazı yerlerde ama, kalıyordu yani. E, ama çünkü sistem böyleydi yani bu kabahat fertte veya paşada veya sultanlı değil. Bu sistem e, bir türlü e, Tam olarak oturdu. oturmadı ama sen gecik o, o o dönemde Avrupa'da daha iyi sistemler vardı. Ama ben sevmiyorum hep mukayeseyle yapmak. Başkasının kabaatı senin kabaatını afettirmez. Şimdi hep söylüyoruz İspanyollar, İspanyollar kovdular, şey tamam İspanyollar kovdular, büyük bir kabahat, yanlışlık onlar da kabul ettiler ama biz bir kabahat yaparsak onlar kabahat yaptı diye şey olmamalı yani. Bu, bu, bu, bu tür kakatsızlıkla karşı karşıya gelinmez. Ee, benim dediğim gibi entegrasyonu başarabilseydi tam bir entegrasyon çok olumlu olabilir. Peki dördüncü sorum, Osmanlı Devleti ile Galata bankerleri arasındaki finansal ilişkiye nasıl bakıyorsun? Yani bu ilişki gerekli miydi o dönem için? E, gerekli e, olmamıştı çünkü olmuş. çünkü anladığım kadarla anladığım kadarla Müslüman borç para vermiyoruz. Yani din hakimiyeti vardı bu bu konuda ve devam ediyordu. E, Müslüman bu yöne doğru yölenmesi birileri bu işi yapması ger gerekiyor ve bu, bunu yerli yerli bankelerin yapması bence çok olumlu diyorlar çünkü normal olarak burada yaş yaşıyorlardı bunu çok yanlış söyleyenler var derler ki e komando aldı parayı gitti gitti gibi komando parayı almadı kendi cemaatiyle anlaşmasızlı çok progresif bir adamdı bazı anlaşmazlıklar oldu ve sonuna kadar da burada tuttu bankaların biz baltacılar hiç gitmedik. konu da görsün. Hiç gitmedik. Bir Avusturya branşı yaratanlar gittik. de Onlar çocuktu. Todor ölünce kadar burada öldü. Todor'un kızı Avusturya ile çocuklar çok küçüktü. Onlar gittiler. Ama bütün o birler, o bir branşlar kaldı. Dünya kadar biz e, kredi verdik. E bu kredi verirken. Kendi isimimizi dışarıya polisçiler, Avrupalarla şeydik. Belki tabii bizde bizde kazandı, ama bu ülke kazandı aynı zamanda. Evet. Bunu e, e, Garib Müslümi mi e, veya Leman'te Burada gelişmiş nesillerle gelişmiş adamın bunu bu akak akının akda lazım. Her zaman menfaatını düşündüysen yanında da ülkenin memfattıydı. Peki İzmir kentinin Osman dönemiyle bugünkü ticari konumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce olumlu yönde mi ilerliyor yoksa olumsuz yönde? Yani ticaret anlamında. Ha, şimdi ben dönemleri karşılaştırmamak, karşılaştırmak da pek doğru bulmuyor. Çünkü şartlar değişik. Şartlar değişik. Normal yani bugünkü İzmir gene Türkiye'nin üçüncü kenti. Yine ileri bir durumu var ve ben, ben İzmir'in e, geleceğini e, şeyimdir yani. Zaten seni çok sevdiğimizi biliyorum. Ay, umutluyum yani. yani. Ben e, geriye gitmekle, geriye gitmenin bir, bir şey yok. İleri gideceğiz. İzmir'in sokakları yokunsa 17. asırda falan, o kadar da şey değildi yani. İlemedik <gülüyor> ya, bir model bir kendi olması olur o, o bir şey. Ama tarih zengin olsa daha güzel. Galata bankerlerine haksızlık yapıldığını inanıyormuşsunuz. Yani yazılan makalelerde olsun, dergilerde olsun birçok evet. e, kimi zaman e, yani hain veya işte dediğin şey evet, evet, bıraktığını falan söylüyorlar. Tamam orada haksızlık, hak, haksızlık yaptı. Fakat o zamanki dönemi de çok şey bir dönemde rüşvetle geçiriyor yani, biliyorsunuz. Yani paşalar maşalar her şey e, rüşvetle görülüyor. Kötü bir kötü bir, bir ortamda şimdi çünkü e, herhalde, herhalde bu rüşveti zor almıyorlar onlar da veriyor Onlar anlamlar da var yani şu ortam çok şey bir ortam değildi ahlak gibi bir ortam ol, ol, olmayabilir bunu e, götüren şartları incelemek ama hainlik diye bir şey katiye yok rüşvetle de beraber rüşvetle de beraber <gülüyor> kazanabildiği bütün paraları bu ülkede bıraktılar. Ben Galata Bankerlerinden Avrupa'ya gittim. Avrupa'ya gittim. Çok zengin olanı tanımıyorum. Halbuki yarıştıkları bankerler Rothschild gibi yabancı bankerler hala zengindir. Ama bu tabi Osmanlı İmparatorluğu serüveni yaşadılar. Nasıl Osmanlı İmparatorluğu yukarıdayken onlar. Sağ ortadaki nokta dedim. Ölünçün, şeyinçünün, eğer faydalanmak isteselerdi, bilmem ne bugün Galata Banker'e... Yani bir taraf yukarı bir çıkar, çıkar, çıkar, bir taraf inerdi diyoruz. Evet, ki, evet. Anladığım kadarıyla. Ve kadar kadar çok güzel söylüyor, Galata Banker'e Osmanlı İperatorluğu'nun hayatını uzatırlar. Praslı'da İngilizlerin tenkit ettiği Galata Banker'lere çünkü şey vardı, mefaat çarpması... Biliyorsunuz, şey Rus savaşlarında 78-79'da kredi ikilileri, yine krediyi daha da bankelleri, insanları çıktılar. Onlar da öyle mesela var. ve Ruslara yeşilköyde doldurdular. Hayatı o saydı doldurduk yani adamlara da bir teşekkür gibi bir şey olmalı öper git. Peki Osmanlı Devleti'nin sanayileşmekte geç kaldığını düşünüyor musunuz? Yani geç kalırmışsa sizce bunda bankerlerin de bir etkisi var mı? O ne, neden, neden, neden şey? Banker nedir? Banker eğer sanayi bir yerde ilerliyorsa oraya para vermekle daha para kazanmak demektir. Yani çoğu yazılarda şöyle geçiyor pardon galata bankerlerinin para ve sermaye piyasalarına hakim olduğu için sanayileşmeyi geciktirdiğini düşünüyorlar. Yani Osmanlı'nın da bir nezli sanayileşmesini engellediği konusunda da birçok yazı var. Ben o anlamda bu soruyu söylemek istiyorum. Hayır, hayır, hayır, hayır. Sonra e, gelip e, Orient Orient kompanyeyi bir sürü şirket, şirket ilk sanayileşmede ilk sanayileşmede e, banker olsun olmasın yardımcı oldular. Bu Osmanlı hiperatörlüğü yönetimin e, Hatta, hatta, hatta. Ama tefekli bir bilgisi yok. Yani sanayileşmekte geç kaldığını düşünüyorsunuz. Hatta sanayileşmekte geç kaldı. Peki şimdi e, yani bunlar tarihsel süreçlerle ilgili sorulardı. Şimdi güncellikle ilgili sorularımız var. Bunlar da yine sizin hem iş konumuzdan dolayı hem bulunduğumuz konum velirleri devirmiş biri olarak, olarak diyorum. E, bazı bugünle ilgili sorularımız var. Bunları da sizden rica edeceğim tekrar. Cevaplamanızı rica edeceğim. Şimdi sonum, Hükümetin ekonomi politikalarını nasıl buluyorsunuz? Yani sizce yapılan ekonomik politikalar doğru mu? Veya ne kadarına katılabiliyorsunuz? Şimdi. Hı -hı, evet. Başka sessiyat bir Yok ee, ses, ses, ticari anlamda Ticari anlamında bizim Avrupa'ya Avrupa bir kere girmeye ve şey, çok olumlu olumlu son senelerde çok olumlu adımlar yani Avrupa Birliği Süreyi'nden yanasın evet yani olmasının bize katkısı veya zararı bizim de katk katkıcımız var biz yani e, değil şeyden Osmanlı'da tam Bizans zamanında Bizans zamanında e, Avrupalardan daha ileri durumlardaydı evet. saymarsın çok konular biz. Onlardan ileri konular istiyorsunuz. Peki Avrupa Birliği sürecinde ülkemizin ekonomik ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? E, Avrupa Birliği sürecinde ülkemizin ekonomik ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Avrupa yani Birliği'nin kriterlerine. Benim mı? benim o kriterleri yerde uymak zorundaydım. Aynı zamanda biz. Sosyal e, konumdaki bazı zayıf olduğumuz e, konuları da düzeltmek lazım. Yani bugün e, beyin gördüğüm sanayi, ticaret yine belli bir şeylerde, yani, belli bir e, sermaye sahiptir. Bunu daha çok orta sınıfı, yani, <gülüyor> burç vazgeç, orta sınıfa da yayınmak lazım. Ve bu sınıf arasındaki farkları da azgariye indirmek sosyal adaletli bir ekonomiye ihtiyacımız olduğu var. Bu Avrupa'da olsak, Avrupa'da olmasak bu, bu bizim iç e, sorunumuz. Bu sorunları Avrupa'da karşılandı. hala karşılanıyor. E, bazıları daha iyi duruma geldiler. Bazı arasındaki hakkındaki düşünceleriniz nedir? Bu oyunlar e, maalesef e, olmuş bir muyu? Yani bunları bir ben e, yine araştırmalardan bunların birer komple olduğunu yani düz ibaret olduğunu e, bilemiyorum. Bunu Bunu bilemiyorum. Yanlış bir olaydı. Tarihte kalmasa iyi. Yani böyle bir olayların bir daha kerate tekeri edeceğini aklım bile almıyor. Peki bu olaylar zamanında olsun veya daha sonra hiç terk et ülkemiz terk etmeyi düşündünüz mü ülke? Yani Türkiye'den ayrılmayı düşündünüz mü? Babam sana çok doğru söyleyeyim, bir şey söyleyeyim. Belki e, Akina da olup babamın da e, esir kampına kalması belli bir zaman için ve bombaları gördüğüm, savaşı gördüğüm için. Ee, benim e, belki özel bir kimiyetim oluştuğu yani e, insanlar birbirini ödülmekte ne kadar savaş yapmanın ne kadar kötü olduğunu birbirini kötülemekte ne kadar olduğunu din ayrımı, millet ayrımı pek mantıklı bir şey olmadığını her yerde iyi insanlar var her yerde kötü insanlar var e ben bu topraklarda 1700'de kalkıdan Beni gelmişim, ister istemez ben ıı, pek ıı, şeyi inanmıyorum, nasıl diyorlar nasıl diyorlar, şey üstünde yani, şey kuvvetler yani, yer üstünde kuvvetler şu, söylüyorlar ama inanamazsın, ben Ali adam geçtiğim zaman, sanki o toprağı beni çağırıyor orada benim şeyler yaşadığı ya şeye gittiğim zaman ben tenis ailemin tarihini okumamıştım. Yani çalışıyordum bu evet. işimi yöye getirmek zaman. Ve o Bankalar Caddesi'yle ve köy ye geldiği zaman hiç bilmeden burada yaşadık bu şehitini. bir hissettim. Yani ne demek istiyorum. Yani ya, dünya öyle. üstü kuvvetlere inanmayan bir insan Maaliyosun. insan olmasına rağmen bu <gülüyor> demek ki bu toprak çekiyor. Onun için Katiyen, katiyen halkın köşesinden buradan gitmek değil. Burada ilerlemek sonra ben e, Türk'ten ayrı bir e, kişi oldu, oldu. zaten Türk gazetini İtalya'da kabul ettiğini ama bir İtalyan Türk e, kafası, kafası, kafasına sayımım. Bir kimse bana kalkıp da ne İtalyan şey demedir. Ne de Türk diyebilirim? Ben diyorum kardeşim, benim 7 tane süt adamım bu, bu ülke herhalde tarihinizi okursanız yardım etti. Ben de yardım ediyorum ama bunu sert içi yapıyor, koşuma gidiyor. Kimseye de karşı değilim. Ben dinle insanların, milletle insanların herhangi bir şey ayıramıyorum. Kim iyiyse, kim dürüstse onun yanında. Peki... Yabancı sermayelerin borçdaki yatırımları hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben söyleyeyim, sanıyor olayım. Belki biraz Galata bankenlerinden kalan genlerden geliyor biliyorsun. Galata Galatasaray bankenleri Hayır bak, Profesör Kaydar Katkan söylüyor. Kamandoydu, bazen çıkmış, başıya bu kadar yabancı sermaye gelmesin, ülkeye demiş. O da cevap vermiş galiba, ya ama sizden daha az faiz oluyor. Onlar da demiş ki hayır ama ülkede kalıyorlar, o faizler, o paralar değil. ülkenin dışına Tabi şimdi bunları söylemek biraz lobal dünyada pek doğru olmamakla beraber ben e, Türk sermayesinin, Türk sermayesinin, Avrupa sermayesinin ölçü, ölçüsünde çıkması gerektiğini söylüyorum birkaç işte. Yani benim turizm işinde de bunu gördüm. Yani bazı işleri. E, biz dışarıdan genelere kadar yapma gücümüz, ekonomi gücümüz yok. Bunu muhakkak tamir etmemiz lazım. Yani ne <gülüyor> kadar globallaşıyorsa, ediyorsa buna da dikkat etmek lazım. Yani kendi sermayemizi güçlendirmek lazım. Kimayıcılıkla yürümez tabii bu ekonomi. Yani, işte, yani, o, yani adam yani hiç proteksyonizm, kimayıcılık yok, girme yani. yok, yasaktır, bu ilerlemez. Ama... Güçlendirmek lazım. Bütün imkanlarla güçlendirmek lazım ki e, eşit durumlar olsun. Yani bu ne bileyim ben, insanın milik hissi, bu sevgi hisleri her şeyde tatmin manevi tatminde oluyor yani. Şimdi İzmir Limanı daha çok yani bizimkilerin olduğu belki etkilerin olduğu yani bir şey sana daha da şey diyor. Tabii İzmir'ler Yabancı, yabancı sermayenin girmesi iyi bir şey. Ama kendi şeyimizi e, ekonomi gücümüzü korumak. ve bir Peki ülkemizin artan cari işlemler açığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Nedir o artan cari işlemler ekonomi? Şimdi He? bu dış ticareti cari işlemler açığımız acıyor. İstihalat ve ihracat rakamlar dengeli bir şekilde gitmiyor. Uf. Uf. Yani Uf. bu açık. Ezi kırarcığı biraz sanki ne bileyim ben yani, bu eskiden şu bir e nedense girdi. Bu pamuk, tükkün, inci, e, üzüm, Fikterman'da işten geliyordu. Evet. Ve burada limanda ve burada yaşayanlar hem zengi hem de biraz tembel oluyordu. Yani o oh çünkü sezonluk bu rahat var. Evet. Sezonlu sezonu var. O sözü bitirdim. Bu çeşmede yanlış kalmak var zaten müslümanlarda. Neden o, o bu değişikliğe uğradı? Ben bunun uzmanı uzmanı değilim. Ama kendi tabii sanayi değişmenin süreci var. Ama e, Osmanlı'nın sanayi sana değişmede yetişmesinde bence ekonomisine çok da fazla beni bir dönemde siyahet edildi çünkü onun ziraat şeyleri çok zevkli. Ziraate gerekli önemli. Allah yani. Allah! çok yüksektir. İkhancıklığı yani her zaman çok, çok yüksektir. Avrupa'nın ihtiyacı olan her şeyde de sen yapamazsın yani. Yunanlar'da biz de konuk konu, konu bir, yani. bir şey yapıyoruz yani. Her şeyi yapamazsın yani. Bir de her şeyi yapmak güzel ama her şeyde de yapamazsın yani. Birisi, İkramci birisi geçti, birisi ikramcı birisi, birisi, birisi, birisi işte diyecek. Yani bir de bir şey var, onun için ee, bu açıklık bence eskisi kadar önemli. Bilmiyorum yeni yeni ekonomistler böyle görüyormuş. Ben işte ama konsolosluk böyledir ve artık bilime girdiği için tam şey, şey demeyeceğim. Ama eskisi kadar, çünkü eskiden hep miydi? Hayır, ben istemedim. Yani o kadar da önemli değilmiş, neden önemli değiliz? Çünkü herhalde bu globalleşen dünyada herkesin her şeyi bir hayal. Herkes bir hayal ediyoruz. Peki Cumhurbaşkanı seçimleri var, yani, seçim seçimleri. Evet, <gülüyor> ekonomik bir ilişatını nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz bu seçimleri? yani bence biraz daha önem oluyor. Çünkü Türkiye Cumhurbaşkanı, Amerika Cumhurbaşkanı değil İtalya'da biz burada başka nöbetler ama kimin kuruyorsa konuşuyorlar ya şu anda bir de gel yani o kadar o kadar da şey yok. Çabuk etkilenen bir millet olduğumuzdan mı? sizce? Evet olayları yani ve, ve küçük olaylar ve çok bir yani biraz medya medya yöneliktir bu konuları. biz medya yöneliktiz, biraz medya yöneliktir. Evet. Ee, peki bu seçimlerin Avrupa ile olan ilişkilerimizdeki şartını nasıl etkiler sizce? Belli Bence bu etkilenen, etkilenen şeyleri Avrupa'nın belli bir şeyleri var, kriterleri var, belli bir istediği. Onlar da tabii bizim şeyimizi, kimliğimizi koruyarak orada bir ortak yolu bulmak lazım. Peki Avrupa sermayedarlarının Türkiye'de yatırım yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçi bu yukarıdaki soruyla hemen hemen aynı bir soruydu ama e, valla bir şey var. Bir, yani yakın zamanda artan mesela yüzlerce banka alması. Tabii tabii e, e, e, banka yüzlerce e, e, neydi? Yani bu, bu şey e, nasıl diyorlar? Lobadeşin dünyanın bir ikte şey işitli oluyor. Seni benimle. Yani lobadeşmek karşı gidenleri de bazen dinlerekler. Lobadeş dünya karşı. Ee, bilhassa çevreyi yeşilce denetlerimizde bazı şeyleri var. Yani ne kadar globalleşiyorlar bu büyük sözler hakim oluyor ve söz geçiremiyorsun. Şey, Çevreyi korumak için yeşil konusunda. Ona dikkat etmek lazım. Ve fazla da globalleştiği zaman dünyanın bazı e, değerleri ne bileyim kültür değerleri bazı değerleri sosyal değerlerini eee aleninde yürürümüz. Tepkiler de almak almak gerekir biz turistler görüyoruz. Bu şimdi büyük turistler var tümünde. E, turizmin kaderini onlar belli bir yerlere getiriyor. O yaş falan Şimdi çok konusunda bu her şey dahil oteller. Evet. Hem de diyoruz. Diyoruz ki turist giriyor ve oradan pek çıkmıyor. Bu ne demek? Şu memleketi güzel kültürünün arka tanıyamıyor. Tanımıyor. Başkasını da tanı tanıyor. Tanı tanıyor. Etraftaki de ajant olsun, esnaf olsun, para kazanamıyor. Onun için yani bu bir anda globalleşen bir şey. Çünkü bazı üniversiteye diyorlar, pek kültür programları dışarıya vermiyoruz. Kitaplarça veriyoruz, yazılar veriyoruz ama bizim oradaki büyük köşklerin reklam e, imkanlarımız yok ki, kimsenin de yok. Onlar yönetiyor, milyonlarca broşür basıyor, milyonlarca elektronik sistemleriyle şey diyor. Onların trendini trendini bırakmamak lazım. Hep de e, maddi menfaati büyük şirketlerin turistli olsun herhalde başka söylesin. Bu büyük turistlerin mad maddi e, şeylerinin maddiye ilgili maddi kazançları için yapılan bazı şeylere tüketicinin söz sahibi olması. Evet. Ben Ümitli bu trende geçecek. Nerede geçecek? Çünkü adam gelecek bize her şey dahil. Oturuyorum otelde, yorum ediyorum. Bir gelecek, bir gelecek. Sonunda sıkılacak yani bu trend. Trend geçecek. Yeni kültür turizmi ileri atılacak. Ama bu baskıyı, bu baskı yapabilmek lazım. Yani ile büyük türeslerin kaçı bir altıdan girmemelidir. Globalleşen dünyada büyük türsterin hakimiyet hakimiyet altından gelmemeleri, tüketicinin tüketicinin sesi önemli. Onun için ee, sosyal adaletli hükümetlere çok ihtiyaçımız. Peki şu an borsanın durumu hakkında. Borsadaki kazançların spekülatif hareketlerden mi yoksa real ekonominin yansıttığından mı? Abi bu işi şey söyleyeyim. Bence işte epey bir var. Para geliyor çıkıyor. Evet. Ne borsayla ne şuyla, ne şuyla bence borsa biraz bir tembelik konusu. E Tabii yükse, borsanın yükselmesi, şey etmesi, ekonomiye bağlı, bir şey. ekonomiye bağlı bir şey. Ama yani ile borsayla yaşamanın da bence bir yaşama kalıcı değil. Güzel bir yaşama kalısın. Yani, kalısı. Yakın zamanda da biliyorsunuz. Çıkmıştı hani bu 30-35 kişilik bir şebek işte spekülatı hareketler e, yapıyor evet. borsada. Yani Onlara mali bir... olabilmek lazım. Yani bir bir borson mu? borsa olmalı. gerek bir, yok. Bir atlatib borsa lazım. Çünkü borsa hem tembelliğe teşvik eder hem de küçük e, e, e, yatırımcıyı e, de yani. silah bozucadan çekilmesini öneriyorum. Evet. Peki e, kapalı ekonomi döneminde ülkemiz bu durumu neden iyi değerlendiremedi? Yani mesela Almanya, Japonya, İngiltere sanayileşirken biz sadece montajda kaldık. Yani kompüratör işbirlikçi sermaye sözcüğüyle ilgili de bir şeyler söyler misiniz? De? Yani kompüratör işbirlikçi biliyorsunuz. E, evet. yalnız, yani bu kompüratör işbirlikçi. Çin'ler ıı, yani yarışçılardı. Yani İcat ettikleri şeyler bence ya icat ettik, bulamıyor sebebini veya yapamıyor bir şeyi, hemen başkası bir bir yerde bir nasıl diyorlar günah keçisi ar ar ar ar arayanların suçluları bunlar benim suçlularım değil benim suçluları katille karşı, birisi koprodör değil, yanlış yapan adam koprodör mu olur günah ne bana olur ama tabi ee, devletti devletti. Kimseye ayrıcılık yapılması gerektiği de var yani. bir e, yakın olanların e, zengin olması gibi dedikodular bu ne kadar olur. Bazı kuvvetlerde şimdi bahsetmiyorum. Olan şeylerin de yok olmaması olmaması lazım. E, ama şeyle de söylediğim gibi her şeyde her şeylik biz yapamaz. Japonya'da bugün ara, araba yapıyor. Amerika da araba yapıyor. O var yani. Herkesin bazı şeyleri var yani, herkesin, herkesin iyi ve kötü olduğu sektörler iyi var. İyi şeyi tut veya gel alacağız sektörü yani. her şeyi yapamaz. Yani de her şeyi biz yapalım, edelim de, edebiyatı da doğru. Şimdi ben güncellikle ilgili sorularım bitti. Ben sizin tezinle ilgili en azından düşüncelerinizi almak istiyorum. Evet. Ee, yani tezinle ilgili çalışmalarımı az çok size de vardı. Ee, nasıl olmuş? Çok güzel, çok çok iyi bir çalışma, çok değerli bir çalışma. Ee, kutlarım yani. Teşekkür kutlarım. ederim. Kutlarım. Hı -hı. Sen şey baktın mı bizim bir tane VV Levantine Plus Com'a? Hı hı. Bu. -ha. Sizin hmm. var. Ya bazı kaynaklarda o kaynak ekleyen yerleri onlar. Şimdi internet kaynaklarını biz farklı hmm. veriyoruz. O yüzden birkaç yerde onları düzeltilecek. Zaten bu bizim şeyimiz, düzeltilmiş hali değil bu. Hmm. Bu benim kontrol edildim. Hocam da zaten kontrol ediyor. Ee, dediğim gibi şu an kendisiyle işte bu mülakatı da ekleyeceğiz biz. E, yani biraz alakası, kısalt e, filan e, Yok şeyde <gülüyor> mülakatın şu tekniği ben anlatmak için Hı. bu mülakatı da yapmam hocam. Şimdi bir e, araştırma bilimleri, sosyal bilimlerde bir yöntem var. Betimleme yöntemi Hı. diye. Hı. Kişilerin söylemlerinden o kişinin gerçek yani e, bu özellikle e, kişilerle mülakat yapıldığı zaman veya konuşma tekniklerinin onun gerçek asıl hani artık background dediğimiz art Hı. düşüncelerini öğrenebilmek için yapılan Hı. bir yöntem. Mesela ben bununla ilgili bir iki çalışmamı size göstermek istiyorum. Sizinle ilgili yine yaptım. Mesela İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne hediye ettiği çok zengin bir kütüphane. Yani burada mesela çok zengin kelimesini kullanmış olmanız sizin İşte bu kütüphanenin oldukça yüklü olduğunu yani bayağı bir e, çeşit kaynağı barındırdığını Hı. Hı. gösteriyor. Bu şekilde bir çalışmamız Şimdiki yapmış olduğum mak, e, mak görüşmede de aynı şekilde mülakatta da aynı şekilde sizin bu şeyinizi birebir kağıda dökeceğim. Hı. Ve oradan sizin cümlelerinizden işte Osmanlı'ya şu şu şu dolayı saygı duyuyordu veya şu şekilde ifade ediyordu. Yani size mesela seslenişler, sayın Alex dediğim zaman sayın Alex Bey dediğim zaman size duyulan bir saygı ifadesi bu şekilde. Yani yine çıkarttığın birkaç cümleyi okuyayım size. Hı. İşte Sultan Sultanın Aliyevci Bahçesine bakın kapıdan kabul edilmesiyle adet olduğu üzere kapı bundan Hı. sonra kapatılarak bir daha kullanılmaması. Hı. Yani bu bir Osmanlı Devleti'nde hadişanlara duyulan bir saygı ifadesi. Evet, evet. Yani bu şekilde cümlelerden çıkarıyoruz. İşte burada 4 bin lira, altın lira harcandığı söyleniyor. Diyor. Yine burada işte bu görüşme için önem verildiğini, gerçekten bu görüşme için Hı. önemli şeyler yapıldığını gösteriyor. Hı. Bu şekilde e, biz bu tekniği kullanacağız son bölümde de size dedim, bilgilendireyim. Bunun dışında e, sizin zaten kontrol etmiştiniz. Şu, şunlar zaten yabancı kaynaklar eşit. Işte size göstereyim. Mesela. Merhaba. Devam edin. olsun. Bu şeyden anlamda, nasıl pek yabanışlarınız Kim gönderdi sana bunu? Have a lot of information. Ben bunu e, Levanten ben falan aldım. Evet. İşte şöyle Analyst of Gooding diye bir kaynak var. Burada da yine Balkada e, el adresi gibi <gülüyor> falan bir farkı var ne var resmi ilgili bilgiler var yani nedeni olması lazım. Dolayısıyla vanç kaynağı tamam. Bu sare mevlimti. Zaten ailenin e, şeyini eee aile a, soy ağacınızı o şekilde çıkardım. Yani bile ...kaynaklardan da şu. Hıhı. Hı. İşte. Başlıyor. Hı hı. İşte evliliği, hmm. başlıyor tek tek çocuk, üç tarihte hmm. de bu tarihte öldü falan. Bu şekilde e, bu ben bunlardan mı? tek tek çıkarttım yani. E, e, e. Bu üç, üç sayfa üstünün lazım. Bu işte, sizin Levant Temple'a konu tezlik etkilediğiniz hmm. evet. bir Bu mesela, hmm. biz yabancı kaynaklarım yani. Hı. Zaten elimizden geldiğince hocamla e, bir şekilde en iyisi. E, evet. Yok, yok. Yok, Bu ay Yok tabii. özellikle de